Bu bizim arkadaşlar arasında okey oynanıyor ve bu okey eee 2-3 saat sürüyor bazen. Ama zar oynamadan zarsız e, baş katılıyor. Evet. Ve e, bu okey oyunu zar olmadan da e, haram oluyor mu ve zaman sonucunda bayağı... sonucunda bir şey var mı peki? Yok herhangi bir karşılıklık mesela örnek veririz e, Çay parası verilir ve ortak parça veriliyor. Anladım. Yani kaybeden kazanan bilir bir misafat, bir e, işte kaybedenler anlaşıldı. Bir... anlaşıldı. E, hocamızı yönel cevaplasın inşallah. Şimdi e, Efendimizin bir hadisi şerifü men labe binlerdi fakat asallaha ve resulü. Tavla benzeri oyunları oynayan ki okey de tavlaya benzeyen bir oyundur işte. Bunun bir çeşididir. Allah ve peramela isyan etmiş olur diyor. Şimdi bu okey, bir iç, tavla ve benzeri Oyunlar. oyunlar. Yani karşılıklı iki kişinin veya daha fazla kişinin oynadığı oyunları iki kısma ayırmak lazım. Bir, bir bedel karşılığı oynanıyorsa bu bedel sonunda çay paralarını vermek de olabilir. Daha büyük şeyler de olabilir. Daha büyük şeyler de olabilir. Bu takdirde Kur'an-ı Kerim'de geçen mesir hükmündedir. Yani kumar hükmündedir. Hı hı. Bu kesinlikle haramdır. Bedelsiz Olabilir, bu kardeşimizin söylediği gibi. işte çay parasını da ortaklaşa veriyoruz dedi, değil mi? Yani herkes işini veriyor belki ha, de. Herkes kendi çayının parasını veriyor. O zaman da bizim sınırlı olan, gittiği zaman geri gelmeyecek olan zamanımızı ne ailemize, ne şahsımıza, ne ülkemize, ne insanlara, ne dünyaya, ne ahirete bir faydası olmayan bir meşguliyetle vaktimizi öldürmüş oluyoruz. O da Müslüman'a yakışmaz. O da kesinlikle doğru değildir. Yani tavla, okey, bir ve benzeri ister bir bedel karşılığı olsun ki öyle olursa haramlığında şüphe yok. Bedelsiz bile oynasa dinen caiz değildir. Oynamamak gerekir. Hocam hemen Whatsapp'tan izleyicilerimiz diyorlar ki satranç da buna dahil midir? Şimdi aslında satranç Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra ortaya çıkmış. Yani şatran şeklinde hadislerde geçiyor. Yani rivayetlerde geçiyor diyelim. Ee, o da e, tavla, okey benzeri bir oyun. Hı hı. Tabii zekayı çalıştırdığını söylüyorlar. Bir spor olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekten böyleyse kumara alet olmuyorsa yani insan zekasını çalıştırıyorsa biz spor gibi talakke edebiliriz. Ama benim gönlüm yani satrancın da oynanmasından yana değildir yani bizim kitaplarımıza baktığımız zaman yani satranç oynayan kimselerle de ilgili rivayetlerde yerici hükümler var